...serem Müslümanlar... ...bütün parçanın sıhhatlarıyla sıhhatlıdır. Bir cemiyet... ...o cemiyeti teşkil eden aile yapısının sıhhatiyle sıhhatlıdır. Fertler sağlam oldu... ...sağlam ruh, sağlam karakter, sağlam dima... ...sağlam maneviyat... ...aile kendi kendine sıhhat kazanacak... Ve bu sıhhat, cemiyetin bütün tabakalarına sirayet edecektir. Aşağıda mesele ihmal edildiği zaman yukarıda çare aramalar kendi kendine aldatma ve oyalamadan başka bir şey değildir. En basit şekliyle sanayide montajın milletleri nasıl batırdığını yerin dibine geçirdiğini çok iyi bilirsiniz. Eğer meydana getireceğiniz bir mekanizma bütünü, bunu teşkil edecek parçaların hepsi sizin tezgahlarınızdan çıkıyorsa ucuza mal edebilirsiniz. Yoksa sanayi müessesesi kuracağım diye kambur kambur üstüne iflahınızı keser. Belki bir Renault gibi bir arabayı on bin liraya alırsınız dıştan. Parçasını ona mal edersiniz. Ama sadece onun aküsü, onu siz yapamıyorsanız belki o arabanın fiyatı kadar bir fiyatla ancak alabilirsiniz. Zahir şeyleri de ona kıyas ettiğiniz zaman, her şeyine bizzat mübâşeret edemediğiniz işlerin, sanayin, teknin sizi batırdığını göreceksiniz. Cemiyet yapısında da mesela aynı şeydir. Onun içinde dış bir müdahale, yabancı bir parmak, ayrı bir fikir, yanlış bir ideoloji bulunduğu müddetçe siz hiçbir şey yapamazsınız o cemiyetle. O durduru hale gelmedikten sonra, safileşip berraklaşmadıktan sonra o cemiyetle hiçbir şey yapamazsınız. Onun için hedefi bir şey yapmak olan bütün fetler ve cemiyetler bir şey yapmayı hedef edilmiş bütün müesseseler hususiyle marif yuvaları... ve hususiyle işi parlamenter seviyede almak isteyenler çok dikkat etsinler. Bu İslami Cemiyet yapısının içine ayar parmağı girerse, ayarın ateşine yananlar bunun içinde bulunursa... katiyen bilsin ki bu montaj sanayi gibi neticesi iflastır perişaniyettir, sergerdan olmaktır, dilenciliği artırmadan başka bir şeye yaramamaktadır. Muhterem Müslümanlar heptencilik havası içinde müminin bir iç duruluğuyla Müslümanlığa yeniden dönmesi teşkil edeceği bütünün mükemmel bir parçası haline gelebilmesi için lazım gelen gayreti göstermesi gerekmektedir. Atının eyeri yoktu, ağzında zimamı yoktu, kılıcının kını yoktu, fakir bir arap. Cihanı fethediyor, dize getiriyor, beşerin müşkillerini hallediyor, yeni bir medeniyetin temelini atıyordu. Biz en küçük meselenin üstesinden gelemiyoruz, niçin? Siz isterseniz başka şeylere verin. Ben o cemaat içinde mükemmel bir kültür... Fevkalade bir sanayi anlayışı falan filan görmüyorum, görmedim ve bilmiyorum. Belki bütün dinamizmin temelinde iç ve dış saffeti, gönül duruluğu, hakka bel bağlama, rabıtanın kuvvetiydi. Öldükten sonra dirilmeye hakikaten inanmanın kesiriydi. Ve sadece bir misal belki size çok şey ifade edecektir. Kendi ağzından dinlemek ama onu benim ağzımdan dinlemek onun namına ne büyük talihsizlik. Resul-i Ekrem vesselamın nur meclisi her gün inkişaf ediyor. Arz ettiğim eyersiz attılar, kınsız kılıçlılar, zimamsız attılar gün geçtikçe çoğalıyor. Vaziyet ve gidişatı herkes anlamasa bile tohumu toprağa atan zürra öyle anlamış ki onlara vaidlerde bulunurken işin encamından gayet emindir. Neticenin lehlerinde olacağından gayet emindir. Allah bu işi tamamlayacak fakat siz acele ediyorsunuz buyurmaktadır. Bu nurdan halenin inkişafı bir kısım şum azları. Kem gözleri İslam'ın aleyhinde gayrete getirmiş, ona kötülük yapmaya sevk etmiştir. İleride talihli İslam'ın büyük yükünü sırtına alacak kimseler de vardır bu muvakkat talihsizler arasında. Bunlardan bir tanesi de Amr Astır. As'dır. Allah'ın rıda ve rıdvanı Allah Resulü'nün bütün ashab üzerine olsun vefat edeceği ana kadar İslam'ından sonra haysiyetli bir hayat yaşamıştır. Ecnad arasında sözü sası, dirayet ve kiasetinin daima düştüğü yerden toz kaldıran bir insan olarak yaşamıştır. Fetih vazifesi kendisine verilince, ta resul Ekrem devrinden başlattığı bu fetih dönemini Hz. Ömer devrinde doruk noktaya ulaştırmış. Afrika, İslam'ın kılıcı karşısında dize gelmiştir. Ama onun da daha çocukluğunda içinde meydana gelen, yaşlatan ve öldüren hormon, nayet, Emr-ıbni üzerinde hakimiyetini tesis etmiş, dizi yere gelmeyen, sırtı yere gelmeyen bu büyük kumandan siyasi dahi, ölüm döşeğinde son soluklarını yastığa yutturmakta, son nefeslerini alıp vermektedir. Mevla'nın huzuruna gidebilmenin hele can ve heyecanıyla rengi kaçmakta, dudakları burulmakta, ara sıra kendinden geçmektedir. Bir miktarını oğlundan dinleyelim. O sahabinin en sofisi, evlendiği zaman ancak babasının zoruyla hanımının yanına giden, bu kadın benim ibadetime mani olacak diye yanına sokulmayan oğlu, yanına sokuldum. Baba fazla heyecanlı görüyorum. Halbuki ölürken heyecan duyanları kıyardın, kınardın. Niye bu kadar heyecanlı? kırıklarını tutamadı, yüzünü kaçırdı. Bir miktar ağladıktan sonra döndü bana. Sergüzeşti hayatını kısaca hatlar ve çizgiler halinde takdim etti. Hayatımın en bulanık bir noktası vardır oğlum. Bu noktada ben Allah Resulü'nün şu nurla, irfanla gelen insanın karşısında daima yerimi aldım. Onun karşısında olmayı vazife olarak bildim. O kadar haşin, o kadar hırçın, o kadar mankör, o kadar cüleskar, o kadar terbiyesiz idim ki onun Habeşistan'a gönderdiği amcasının oğlu başında o kafilenin bir Hristiyan tarafından dahi himaye görmesine tahammül edemedim gittim oraya. Necashi Habeş hükümdarı'nı baştan çıkarmak için ne diller döktüm ne gayretler sarf ettim. Ama Allah Müslümanları himayet. Ben Mekke'ye yeniden döndüm. Küfrüm, dalaletim, tuya'nım içimde ısratlar meydana getiriyordu. Fakat büyük hakikat karşısında Buzdan dağların tahammül etmesine imkan yoktu. Nihayet benim de içim eridi. Adeta içinde çağlayanlar meydana geliyordu. İçimdeki bu şiddetle arzunun önüne geçemez oldum. Bir gece karanlıkta Mekke'yi terk etmeye karar verdiğim zaman, çıktığım bir kalebendin deliğinden, bir duvarın açığından ve gediğinden çıktığım zaman, uzakta Halid bin Velid'in de aynı heyecanla Medine'ye doğru az mirah ettiğini müşahede ettim. Bin endişe ve korkuyla yüz yüze geldik. Bin endişe ve korkuyla içimizi birbirimize şerh ettik. İkimizde niyetlerimizi gizliyorduk. İkimizin kanatı da Medine'ye gitmekte ama neden sonra ancak açabildik? Ve sonra da sarmaş dolaş olduk. Küfürde bu iki candaş, iki yoldaş sarmaş dolaş olduk, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gitme yolunda. Dünya ve ahiretini mamur etme yolunda. Ölümle bitmeyen bir hayatın müjdecisine gidip inkiyat etme yolunda. Biz Medine'ye doğru giderken zaman ve mekan meselesi bahis mevzu olmayan varlıklar tarafından haber çoktan ulaştırılmıştır. Kuba'da Medine'nin çocukları, onu karşıladıkları gibi naatlarla bizi karşılıyorlardı. Anladık ki ne bizi hoşnut, anladık ki gönlü bizim için fethedilmiş. Yanına sokulduk, gittik bizi istikbal etti, tebessüm edeydesine sına bastı. Ah keşke o dakikada ölseydik, her şeyimiz mamur idi. Ben resul Ekrem'in elini tuttum, biat ediyordum. Bu kuvvetle ela tutunduğum zaman biliyordum ki cennete çıkacak bir destek geleceiyim. Sıkıtıkça elini sıkıyordum o pehlivan ellerimle. Ma za tani ya amir dedi. Ne demek istiyorsun elimi sıkarken? En tafirli ya Resulallah. Beni bağışlayasın ya Resulallah." dedim. bu bağışların malın manası öbür alemde mesud olmak şefaat elini uzatıp elinden tutmak Cemalullah'ı müşahade edecek ufka ulaştırmaktı. Bilmiyor musun ya Amir? İslamiyet la ilahe illallah Muhammedur Resulullah geçmişte olan bütün seyyiatı sileceğini bilmiyor musun ya Amir? O kadar mesrur olmuş, o kadar bu mübeşşeret karşısında sevinmiştim ki. Ah evladım, keşke o zaman ölseydim. Bu ikinci devirde Resul Ekrem devrinde o başımızdaydı, İçimizi şerh ediyorduk. Fatih orduları içinde gidersek her şeyi her emrondan alıyorduk. Huzurlu bir dönem başlamıştı. Cennete tercih edeceğimiz bir dönem başlamıştı. Aradan günler geçti. O çekip içimizden gitti. Her şeyde bir muhlaklık, bir kapanıklık meydana geldi. Artık her şey olduğu göremiyordu, olduğu gibi göremiyorduk. Her şeyde bir bulanıklık müşahede ediliyordu. Biz bilmeyerek bir kısım hadiselere girdik. Siyasettir, idaredir dedik bir kısım hadiselere girdik. Şu anda halimin nerede olduğunu, benim nerede bulunduğumu bilemiyorum oğlum. Ne kadar Resulullah'tan uzaklaştım, ne kadar cennete yakattan uzaklaştım, ne kadar Allah'tan uzaklaştım demek istiyordu bilemiyorum Dedi ve son sözlerini söyleyemediği. Yine benden yüzünü kaçırdı öbür tarafa duvara. Muhasebesini yaptıktan sonra, öldükten sonra dirilmeye harfiyen yani inanmış olmanın havası içinde, muhasebesini yaptıktan sonra son soluklarını da yastığa verdi ve me meleği âlaya yükseliverdi. Cenab-ı Hak öyle temiz akibeti cümleye nasip eylesin. Muhterem mümin! Herkes yaşadığı hayatta bilemediği girizgahlarda nerede olduğunu merak ediyor. Sen nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Allah'la aranda olan mesafe bakımından nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Resul-ü Ekrem'le aranda olan mesafe bakımından nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Cennetle alakan noktasında nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Hayatındaki seyyatın ağır bir hamule halinde, sırtında bir yük halinde mevcudiyetini hiç hissettin mi? Etmediysen aşman gereken çok daha uzun mesafeler var. Etmediysen geçmen gereken çok zikzaklar var. Bu yol çok uzak, çok menzili var. Bunları aştıktan ve geçtikten sonra hüzur-i içinde Allah'a vasıf olacak... ...gerçek saadeti elde edeceksin. Evet. Nedir devleri dize getiren... ...nedir gözünü budaktan esirgemeyen insanların içinde endişe yerlerini estiren... ...öldükten sonra dirilecekleri... ...var olacakları o hayatta... ...hayatın hesabını hayatı bahşedeme vermektir. Size hayatı bahşeden Hazreti Allah... ...bahşettiği hayatın her rahsasının... Hesabını sizden soracak, verdiği şeyleri teker teker alacaktır. İşte onun endişesini içinde taşıma, devi dize getiriyor, bülbül hep haline getiriyor. Koskoca Afrika'nın Fatih'ini bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlattırıyor. Ama bu ağlama ne tatlı ağlama! Mevla'ya hesap vermenin endişesini içinde duyup da ağlama ne tatlı ağlama! Tamamen böyle ağlamayı Allah cümleye nasip etsin. Ela inna ahsana'l kelam ve abla'n nizam. Kalamullahil malikil azizil alim. Kima qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. Ve iza qura'l kur'an festim'u lehu ve ensitu l'allekum turhamun.